Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Şimdi bir Söyleşiye geçeceğiz. Noray Şahinyan'la yarın açılacak sergisi depoda açılacak. Boşluğun gücü başlığını evet. taşıyor bu sergi. Kısaca istersen söyleşe geçmeden önce Şahinyan'dan birazcık bahsedelim. Nereden geldi, nasıl bu sergi ortaya çıktı diye. Zaten o bize uzun uzun nasıl ortaya çıktığını ha. anlatacak. Ama 1979 doğumlu Şahinyan, Noray Şahinyan ve kökleri Urfa, Maraş, İskender'ün... ...hatta Kesab'a kadar uzanan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor... Buradan oldukça uzak bir toprakta Brezilya'da Sao Paulo'da dünyaya geliyor aslında. Fotoğrafı olan sevgisi de Maraş'ta, Maraş'tan sürüldükten sonra Halep'e yerleşmiş olan ve orada da bir fotoğraf stüdyosu işletmiş olan büyük babasından geliyor. Avedis Şahinyan büyük babasının ismi de. Daha sonra mimarlık ve sanat tarihi eğitimi alıyor ama çeşitli fotoğraf projeleriyle fotoğraf zaten hep hayatının içinde olan bir mesele dönem dönem çeşitli fotoğraf albümleri yayınladığını da söylemek lazım. Buenos Aires'te Armeniya adında bir fotoğraf albümü yayınlamış. Mesela 2008'de Türkiye'ye uzanırsak buradan 2012'de ilk defa geliyor. Ve geliş sebebi de yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış ailelerin izlerini bulmak aslında. Bu serginin başı nereden Geliyor, nereden kaynaklanıyor evet. derseniz buralara kadar çok daha geriye kadar gitmek lazım zaten. Evet, zaten. kendi de anlatacak 2012'de nasıl buraya geldiğini arata geçirdiği süreci ve dedesini e, anlatacak Avedisi. E, onun kamerasıyla e, onun beraber, ilişkisini, evet, evet. çektiği filmler. Aslında ilk Nurayr'ın ismini, Nuray Şahin'in ismini e, yanılmıyorsam 2012 yılında Agosto'ya yayınlanmış bir mülakatta e, duymuştuk. Esra Elmas yapmıştı e, bu mülakatı. Hı -hı. ...ki e, sergiye paralel olarak eş zamanlı olarak çıkacak bir de kitap var Agos Yayıncılık'tan. Bu serginin içine e, alınamamış... Aras Yayıncılık'tan. Evet Aras Yayıncılık'tan alınacak kitapta serginin içine alınamamış fotoğrafların yanı sıra çeşitli metinler de var. E, aynı şekilde Esra Elmas da herkes her şeyi biliyordu... ...başlığını taşıyan bir şey de var... ...yazıda kalemi almış... ...taşınmak kadar hüzünlü bir kırık yoktur... ...bir kopma, bir yaralanma... ...gizlenmiş bir hıçkırık yoktur diyoruz... ...demir Asaf Şii ile başlamış o yazısına. ...Evet Nuray da bu arada... ...pek çok kişiyle temasa geçmiş... Hı hı. ...zaten isimlerini anacak... ...onlardan birisi Mihran Tomasyan ki... Andığın, Serginin de külatörü aynı zamanda. kitabın da editörü. Evet. Aynı zamanda Aynı zamanda burada evet. bir yazısı da var. Sakiz Seropyan ve Karinkar'a karşısında e, bağlamsal e, yazıları, epey edebi e, yazıları da burada yer almakta. Evet, bana konuşan taşların nerede olduklarını söyleyen Sakiz Seropyan'a diye geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Agos gazetecisinin kurucularından Baron Seropyan'a adamış bu arada. Tüm yaptığı bu işi hala minnetle anmakta zaten o da Seropyan'a. Evet biz de bir kere daha buradan selam etmiş olalım. Biraz sonra dinleyeceğimiz söyleşi de serginin çok küçük bir kısmını gezebildik. Biz yolculuğa biraz odaklandık ve bir siyah koridor vardı. Siyah beyaz koridor. Özellikle oradan epey ayrıntılar var. Ama iş çok daha zengin. Sergi ser evet deponun ikinci katına yayılmış hmm. biçimde bir de video eş gelecek reis evet, videoyu işte geçecek. Neyse birazdan konuşacağız zaten. Ee, yani yani biraz sonraki süreçte konuşamadığımız pek çok şey de gidip senin de dediğin gibi deponun ikinci katında ziyaret ediniz dedik. Biz açılış öncesinde de yetiştirdik hı hı. bu ki bir kulak atıp eee yerin Nuray Şahin yanına e, buluşabilin diye. Evet, São Paulo'dan e, Türkiye'ye bir yolculuk şimdi depoda bir sergiyle ve ara yayıncılıktan bir kitapla nihayete ermek üzere. Evet, dün yaptığımız bir kayıt vardı fotoğrafların içinden. Şimdi sizleri bu kayıtla baş başa bırakalım. Right now we are with Evet şu anda Noray Şahinyan'la birlikteyiz. Topane'de boşluğun gücü başlığını taşıyan sergisi vesilesiyle buluştuk. Elimizde de çok değerli yayınevi Aras yayıncılıktan yayınlanmış olan 3 dilde bir sergi kitabı var. Norayla hoş geldin demek istiyorum. bir kere, kere daha. daha. İstanbul'a hoş <gülüyor> geldin. Noray. Noray, uh, welcome again to Istanbul. Uh, what was what was the first time? Yeah, thank you, thank you studio. Teşekkürler, teşekkürler hepinize. Çık radioya. Size konuşmak uh, büyük bir zevk. Türkiye ilk gelişim 2012 yılıydı. Uh, Paulo, ben São Paulo'du büyüdüm. Ve Brezilya'daki Ermeni Diasporası'nın uh, bir parçasıydım Benim neslimden başka birçokları gibi ben de soykırımdan oldum oldum kaçmaya oldum başaran dedelerimiz ve nenelerimizin acı dolu hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Benimkiler and önce Alep'e sonra Brezilya'ya Brezi Brezi gelmiş. Artık geride hiçbir şey kalmadığını düşünen insanlara karşı olmuşum because because that benim that ve bu nedenle like buraya here, geldim aslında. Burada hala birçok şey var. vardı Urfa, biliyordum. Dedemin doğduğu Maraş, Maraş ve Urfa bölgelerini, bölgelerini uh, ve anne tarafından uh, da İskenderun'u sıkça year, ziyaret etmeye başladım totally, 2012'den sonra. Toplamda 9 to ay geçirdim uh -huh. Türkiye'de ve Ermeni tarihi için Önemli olan bu topraklarda Birçok şehirde toplam 15 bin kilometre yol yaptım. Peki dedenin Urfa'daki evini nasıl buldunuz? Buradaki hikayenin başlangıcı Biraz olsa orası olsa gerek Evet 2012'de buldum orayı. Evin yeah, ayakta olduğunu biliyorum. 1997, Çünkü 1997 yılıydı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir uh, yeni eve house, ulaştığını ulaşabildiğini söylemişti. Ama o zamanlar a, resmi bir a, misafirhaneydi burası ve çok kötü like durumdaydı diyebiliyoruz. Kuzenim evi bulmuştu ama benim bulduğum mesajda da yeterli bir de ulaşamamıştı. 12 by internet research I understand that the house become a boutique Peki, hotel. Peki mesaj neydi? And, uh, 2012'de geldiğimde uh, internetten araştırıp gelmiştim. Gördüm ki bu e butik otel odalardan birinde bir mesaj buldum. Kitabın kapağında bu mesaj yes, galiba? Evet, yes, <gülüyor> öyle. Kitabın kapağında da aldık 2012, bu mesajın 2012, fotoğrafını. 2012'de 2012, Agos Ugevi bulduğumda çok değerli bir mülakat yaptı. Bu mesaj Ermenice'ye yeah. yazıyor. Biraz yaklaşalım yes. istersen fotoğrafa. Evet. Bu mesajı kapağında. Şimdi burada duvara kazanmış bir mesaj var. 1922'de yapılmış. Şöyle diyor. Nişan'ın evine 1922 yılında geldim. Bu arada Nişan bu binayı inşa eden büyük dedemin kardeşinden biri. 25 gün bu evde kaldım. Şimdi Halep'e gidiyorum diye yazıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Ve her kim bu mesajı okursa benim, benim Bedros olduğumu biz. Bedros zamanında bu evde yaşayan 35 kişinin içinde, içinden obaylar sırasında kaçmayı bec becermiş iki kişiden biri. Geriye kalan 33 kişi öldürülmüş, 1915'te öldürülmüş. Burada aslında 9'u zaten 1895'te öldürülmüş, 24'ü 1915'te, 24, 1915'te kaydedilmiş ve sadece 2 kişi kaçabilmişler. Bunlar iki kardeşler. Aslında 1915'ten önce 8 kardeş. Ama geriye sadece harut ürünle Bedros kalıyor. Harut ürünü torunuyayım Bu mesajda karşılaşmak, geçmişle karşılaşıp yüzleşmek ve mesajın sonunda ulaştığı yere ulaşmış olmasının konforunu sağladı. Aile üyelerinden biri 90 yıl sonra gelip buna dokunabildi. Evet, bu dokunmak bir... <gülüyor> Son olmadı. Hayır. Sonra anladım ki taşlar sadece mesajları, işaretleri göstermekte kalmıyor. Konuşuyorlar. Ben deli değilim ama ben bu taşlarla konuştum. İçlerinde çok bilgi var. Tüm bu taş duvarlar, boş mekanlar. Onlarla konuşup neler olduğunu, yaşanan acıları anlamaya çalıştım. Mesela 90 yıllık yalnızlık nasıldı? Ev sahiplerini bekliyorlar mıydı? Ya da ne bileyim gelip onları onların hikayesini anlatacak birisini bekliyorlar mıydı? Yani bu proje, sonunda olduğumuz bu proje, buradaki bu boşluğun bugün ne anlama geldiğini anlamak gelişimi. This means. Evet aslında dediğin gibi değilsin yani çünkü zamanı o kadar çizgisel yaşamıyoruz. O taşlar da bir zamanlar yaşamış olanların hissettiklerini barındırıyorlar. Dediğin gibi de hikayenin aslında sonu değil bu. Tam olarak başlangıcı olmuş oluyor. Bunları bulduktan sonra başka bir sürü şey de buldum haklısın ve anladım ki en önemli olan Ev ya da içindeki altınlar değil. Orada bulunduğum süre boyunca insanlar hep altınlar in nerede diye bana. Inside, Altın evin içinde is. değil. Rışındı da değil. Oradakiler taş evler. Ve the insanlar the da DVD hala Anadolu'da. Or, yeah, uh, Müslümanlar, sadece Müslümanlaştırmış Ermeniler de değil, Hristiyanlar, Hristiyan Ermeniler de An Anadolu, Anadolu'da yaşıyorlar. Geçmişlerini anlamak için gerçek kimliklerini halen arayanlar var. Hazine bu aslında. Biraz da kitaptan bahsetsek mi acaba? Sergide gördüklerimiz aslında kitaptaki illerle aynı değiller. Daha doğrusu tamamı değil. Evet bunları ayıklamak hiç kolay olmadı. Yolculuk boyunca binlerce fotoğraf oldu. Farklı açılar, farklı gözler ve farklı anlamları vardı hepsinin. Sonunda işi 3'e bölmeye so, part, karar verdik. İlk bölüm dedemin kamerası diye aldandırdığım bölüm. Dedem bir fotoğrafçıydı. Maraş'tan kaçtıktan sonra geri dönme 1995, fırsatı olmamış zaten. 1989'da öldü ve ben ona söz vermiştim. Geri gideceğim demiştim ve yüzleşeceğim. Bu ilk bölümdeki fotoğraflar onun kamerasından. Dedem ilk hocamdı. ilk fotoğraf övütmemi. Ve bu bölüm de ona bir saygı duruşu. Kendi gel gelemese de en azından kamerası geri gelebildi buralara ve benim gözümden sadece Marashi değil başka birçok yeri de belgeleyebildik. Kitabın girişinde bunları açıklıyorum zaten, aile girişimi, hepsini, geçmişim. Sonraki bölüm daha var. Bunların hepsi renkli fotoğraflardan oluşuyor. Birinin boşluğun gücü. Bu da boş yerler var, boş mekanlar, kiliseler, evler, okullar. Aynı zamanda boş peyzajlar, manzaralar. Bu yerler mesela boş olsalardı Ermeniler için çok sembolik yerler. Fotoğrafta da gördük deniz. Mesela Ararat da Van Gölü, eski Van bölgesi Musa'da. Üçüncü bölümde bir umut ve ışık var diye düşünüyorum. Adada zaten plan başarısız oldu. Jean Türklerin planı tüm Ermeniler için açık bir imha planıydı ve bir manada başarısız oldu çünkü ben buradayım. Birileri kaçtı ve ben kaldım ve benim gibi milyonlar var dünyada. Ve hatta Anadolu'da hala 1915'te yaşıyor oldukları yerde yaşayanlar var şimdi. Mesela Gerger. Orada 4 nesil Ermenilerle tanıştım. En yaşlısı 95 yaşında bir kadın. 1915 soruklarından <gülüyor> hayatta kalmış. <gülüyor> Veya Almeni kimliğini koruyup sonraki nesillere aktarmış. <gülüyor> Şimdi 5. nesil gelmiş. Fotoğraftan sonra bakayım mı? Evet. 2013'te bu saygıda göreceğiniz fotoğraftan sonra tekrar gerger ger köyüne döndüğümde en küçük olanında bir çocuğu olmuştur. Gerçi olsa da köyün dışındaydı ama 5.yi çekememiş olsam da biliyorum. Yani işte üç bölüm bu şekilde portre, manzara ve taş fotoğrafları. Sanırım hepsinde birden burada olanlar hakkında bir fikir ediniyoruz. Ayrıca kitapta konuya ilişkin aydınlatıcı metinler de var Arslan yayınlanan kitapta. Bu metinler bu yolculuğum sırasında bana çok yardımcı olmuş kişilerin kaleminden çıktı. Öncelikle şu an her neredeyse Sarkis Seropiyan'a çok teşekkür etmek istiyorum. O Türkiye'de benim her şeyim olmuştu. Buraya ilk geldiğim sadece Agos'un adresi vardı. Ben bir Agos ve Hrant'ın takipçisiydim. Elimdeki adreste sakisin ismi vardı, onunla tanıştım ve her şey değişti. Her kapı bir anda bölümde açıldı. Sarkis rehberim ve hocam oldu bu Ayrıca yazısı için Karin Karakaşlı'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Kalpten ve güçlü bir şekilde çok önemli bir yazı kalemi aldı. Başka pek çok önemli metni de var. Bu kitap içinde bir şeyler yazdı. Onun yanı sıra da Mihran Tomasyan'a teşekkür etmek istiyorum. O benim editörüm, küratörüm, kardeşim, arkadaşım, her şeyim. Son 3 aydır buradayım ve her anımda yanımda oldu. Kitabı ve sergiyi de beraber hazırladık zaten. Ve şimdi nihayetini artırmak üzereyiz. Bir tur yapalım isterseniz, belki bölüm bölüm konuşabiliriz Sergi. Evet, belki Kesap'tan konuşuruz. Evet Kesap, Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı'daydınız aslında. Evet Vakıflı'yı ilk 2002'de ziyaretledim Anne tarafından dedem oraya yakın bir köyde Annem de Kesab'dı zaten Yani o dağlar ve denizlerle çok yakın bağlarım var çok and, uh, I really görmek istiyordum. Ve <gülüyor> gidip ziyaret ettim orayı. 1915'te 4000 Ermeninin cesur deniş gösterdiği bir yerdi burası. Sonra Fransız ordusu kurtarıyordu oradan uh, onları. Ve halen Ermeniler var orada. Bu bu da planın başarısız olduğunu bir diğer göstergesi. Sonra araya zaman girdi. 2013'te tekrar gelmek istedim. Çünkü bu sefer hesapta işler değişmişti. Brezilya'dan uçağa binip doğrudan vakıfıra gittim. Çünkü şöyle bir şey var. Biliyorsunuz, Özgür Suriye ordusuyla büyük sorunlar yaşadı eminler orada. Sonra başka da. Kesap'taki yaşların çoğu, Evlerini terk etmektense ölmeyi tercih edeceklerini söylemişlerdi karşılaştıkları kişileri ve buradaki isyancılar yaşları öldürmekte tereddüt yaşayınca Türkiye sınırına bırakmışlar ve vakıflar gidip onları oradan almış. Vakıflıda çok ilginç bir buluşma yaşadım. Yaşlı bir fotoğrafçı vardı, Agop Gregosyan. Kesablı bir fotoğrafçı o. 50'li ve 60'lı yıllarda malzeme almak için sıklıkla Halep'e gidermiş. Sonra öğrendim ki Halep'te malzemeleri almaya Dedemin stüdyosuna gidermiş Yani tanışıyorlarmış Çok garip bir durumda Yaşadığımız ciddi bir karşılaşma Orada bir mülteciydi Ve ben de Brezilya'dan uçup gelmiştim Eski arkadaşı Avedis'in Turunu Avedis'in kamerasıyla Karşısında his camera was fotoğrafıyordum Strong and olarak çok kuvvetli and, bir adam. Uh, he just with the key of his yeah, house. Yeah, evet elinde bir yeah. anahtar var çektiğin fotoğrafta. Him, evet, elinde kalan tek şey o ana anahtar. Life, of course, and Tabii ki hayat. Orada sonraki hesaba dönmeyi de başarmış ikisine sonra. Umarım şimdiittir. <laughs> Serginin sol tarafında bulunuyoruz bu arada, sol kanadında ve burası siyaha boyalı bir koridor, onun içindeyiz. Fotoğrafta bu koridorun içinde en uçta sağda yer alıyor bu elinde anahtar tutan fotoğraf. Evet, aile pasaportunun yanında hemen. Bu arada bu ailemin pasaportunda Maraş'tan kaçtıkları pasaport. Soldaki çocuk da dedem. Burada içinde bulunduğumuz koridor siyah. Siyah boyamak istedim. Çok kısıkta bir ışık olacak. Siyah beyaz fotoğrafın o mistik duygusunu tutmak istedim. Bu da sadece siyah beyaz fotoğraflar olacak. Bu koridorun girişinde de bu arada bir ipek yolu fotoğrafı var. Yes, we just eski evet son oturup. kalıntıları Türkiye'de bulunan aslında Biraz kaldırım döşeli bir kısmı gördünüz Zeytun diye bir yerde şimdi adı sanırım Süleymaniye gibi bir şey bu çektiğim bölümü orijinal kısmı yol. Zeytun köyünde söylediğim gibi bu koridorda yanı sıra Sasun, Ngerger, Sasun Gerger, uh, Hemşin, Arba Hopa ve Diyarbakır. Diyarbakır'dan karşılaştığı Mermendi'nin portreleri de var. Yes, Then, Mesela uh, şu iki kardeş çok ilginç. Papkin, uh, Babik, Papkin sister, Babik ve kız kardeşinin bu. Arapkir'de, Malatya'da Arapkir. Şepik isimli Malatya. bir köyde yaşıyorlar. And, Babik çok cesur ve güçlü bir adam. Yaşlı ama hala çalışıyor. Eline ne bulursa satıyor burada. Çok az önce biliyordum, ama kaş görse ve şu anda anlatamayacağım birkaç kodla anlaştık. Geri kalanlarda bu kodun içindeki Porta ve boşluk manzaraları. Kaç şehir gezdiniz? Ne kadar gezdiniz? Ya şunu söyleyebilirim, 9 ay sürdü ve 4 farklı seyahat. Çoğu da yalnız ve arabayla. Ya yalnız olmak da bir seçimdi. Fotoğrafın çünkü kendi zamanı var ve bunu idare etmek zor. Toplam söylediğim gibi 15.000 bin kilometre yol yaptım. Belki daha fazla. E, bu arada bu yolculuğa çıkma kararına ilk nasıl verdiğini hatırlıyor musun? Acaba? Çocuktum. Dedem, fada nasıl kaçtığını anlatırken, "Yedi ben de gitmek istiyorum" diyordum. O da tamam, kesin git ama dikkatli ol. Kolay bir ülke değil that. orası diyordu. So 10 On yaşındayken aklıma kastım. Then, Sonra uh, araya okul uh, girdi, uh, işler girdi, uh, bir sürü başka proje. Bir sene kadar Armenistan'da yaşadım, yaşadım Türkiye'ye gelmeden, Türkiye gelmeden önce. Müslüman ülkeleri anlamak için okay. önce Lübnan ve Suriye'yi Suriye ziyaret ettim. Çünkü biliyorsunuz Brezilya gibi bir uh, ülkedeyim, bambaşka bir dünya <gülüyor> Yeteri kadar deneyim dediğim <gülüyor> noktada 2012 yılında Türkiye'ye gelmek karar verdim. Söyledikleri gibi zor <gülüyor> muydu peki bu ülke? <gülüyor> <gülüyor> için... Değil, söyledikleri gibi zor değildi. Zordu çünkü konu ağırdı. Buluşmalar hep üstündü ama gelmek çok önemliydi. Diyasporayla Brezilya'daki Ermeni toplu ile burası arasında bir köprü olmak istedim hep. Yeni nesillerin anlaması gereken şeyler vardı. Gelmeleri gerekti. İlişki kurmalılardı. Onlar da gelip taşlarla konuşmalı. Ve buradaki gücü tüm dünyayla paylaşmalılardı. Çok büyük bir güç var bu topraklarda. Evet. Aynı girişteki fotoğraf benzeri belki bir gökkuşağı var ve altından geçilebilir aslında. Evet. O fotoğraf girişteki gökkuşağı fotoğrafı çok şanslı bir anda çekildi. Ancak yoldayken olabilecek şeylerden birisi. Burası Türkiye-Ermenistan arasındaki sınırda. Ani de çok garip bir ışık altında garip bir gün. Bütün gün fotoğraf çektim ve bir anda gökyüzü değişti, hava değişti, yağmur başladı ve gökkuşağı çıktı. Olduğum yerden sınırın iki tarafını birbirine bağlıyor. Bir işaret gibiydi. Yani sanki tarihin bu sayfası sanatla o fotoğrafta, fotoğrafla geride bırakılabilirmiş gibi. Umuyoruz. Umarım öyle olur. Evet, tek istediğimiz bu aslında. Geçmişin tanınması. Bu Türkiye için de iyi olacak biliyorsunuz. Çünkü daha fazla saklayamazlar. Olanlar herkesin yüzünden okunuyor. Her yerde görülebiliyor. Ve bu bir utanç. Bir önce bu sayfanın geride bırakılıp yeni bir momentum yaratılması gerekiyor. Peki şimdi burada kitabı geri dönersek eğer bir başka edisyonu Portekizce evet. ve İspanyolca çıkacak değil mi? Evet, evet. Bu, bu söylemeliyim. Bu kitabı Türkiye'de yayınladığım için çok mutluyum. Ve bundan da çok bunu Aras yayıncılıkla yapabildiğim için çok mutluyum. Bir Armeni yayınıyor ve benim için çok sembolik ve önemli bir yer. İki baskısı olacak bu kitabın. Biri Türkçe, Ermenice, İngilizce. Diğeri de İspanyolca, Portekizce, İngilizce. Yani sadece Türkiye'de değil, Brezilya'da, Arjen, Arjantin'de de satılacak. Fikir mümkün olduğunca yayılmadı. Evet, Boşluğun Gücü serginin ismi. Peki ne zamana kadar buradasınız? 22 Mayıs'a kadar depoda olacak sergi ve cumartesi okay. günü 25'inde de and bir konuşma olacak. Mihran uh, Saturday ve Robert Koçtaş da yanımda olacak ve projeden, sergiden, fotoğraflardan konuşacağız Kuttaş. Herkes davet edilir. talk about, talk about and, uh, Yeah. And, yeah. Yes, we were with Nora Şahin. Yeah. yeah. Thank you so much. Thank you Xen. thank you so much once again. It's a pleasure. Share this with you. Evet, Noray Şahin yanla yaptığımız kayıttı. Sergi yarın açılıyor hatırlatalım. Yarın depoda açılıyor dediğin gibi Nisan ayının sonunda Mayıs ayı içerisinde de görmek mümkün olacak. Boşluğun gücü başlarını taşıyordu. Evet, Sergi Serop yandan bir soruyla bitirelim. Bu da Sergiye Paylar'la yayınlanan kitabın içerisinde yer alıyor Adak yollarında ismine taşımakta. Şöyle bir soruyla bitiyor. Aslında Seropya'nın yazısı günümüzde artık boş kalmıştır İpek yolu. Ani, manastırlar, kiliseler, hatta evler, odalar, her yer, her taraf boş. Neden?